Ehli kitaptan iki Yahudiden biri, diğerine, ''Haydi şu Peygamber Muhammed'e gidelim de, İsrailoğullarının men olundukları şeyleri soralım, bakalım bilebilecek mi?'' dediler. Arkadaşı, sen ona Peygamber deme, o senin kendisine Peygamber dediğini duyarsa, memnuniyetinden, mutluluğundan gözü aydınlanır dedi. Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Ve soracaklarını sordular. Peygamber aleyhisselam konuyu bilmediğini ve kendilerine doğru cevaplar veremeyeceğini tahmin ediyorlardı. Allah Resulü ise onlara, Ey Yahudiler! 1- Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayınız. 2- Çalmayınız, hırsızlık yapmayınız. 3. Zina etmeyiniz, fuhuş yapmayınız. 4. Allah'ın haram kılmış olduğu nefsi, canı, haksız yere öldürmeyiniz, cinayet işlemeyiniz. 5. Sehir büyü yapmayınız. 6. Riba faiz yemeyiniz. 7. Bir suçsuzu, öldürmesi için devlet adamına götürmeyiniz, iftira atmayınız. Sekiz, namuslu, iffetli bir kadına zina isnat etmeyiniz. Dokuz, savaştan kaçmayınız. Ve on, siz Yahudilere mahsus olmak üzere, cumartesi günü yasağına da Riyayet ediniz, haddi aşmayınız buyurunca, Onlar hayretlerinden, kendilerinden geçtiler. Allah Resulü'nün ellerini, ayaklarını öptüler ve, bir şehadeti deriz ki, sen hiç şüphesiz peygambersin. Allah Resulü aleyhisselam tebessüm etti ve onlara, ''Madem bunu görüyorsunuz, sizin bana tabi olmanızı, Müslüman olmanızı engelleyen nedir?'' diye sordu. Onlar, Hazreti Davud aleyhisselam soyundan devamlı olarak peygamber gelip durması için Allah'a dua etmişti. ''Eğer biz sana tabi olur, Müslüman olursak, Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz.'' dediler. biz de diyelim ki Ya İlahi erinel hakka hak ve erinel batıla batıl Allah bize hakka hak göster ve ona tabi olmakla onurlandır batılı batıl göster ve ondan sakınmakla şereflendir.